Her işe besmele ile başlamak, besmele-i şerife ile başlanmayan her işin sonu kesiktir, nasipsiz olur. Hadisin anlattığı, Kur'an'dan bir ayet olan, İslam'da gerek dünya gerek ahiretle ilgili olsun her önemli ve meşru işe başlarken mutlaka söylenmesi, okunması tavsiye edilen besmele, kültürümüzde, besmele çekmek, tabiriyle ifade edilen, Bismillahirrahmanirrahim cümlesidir. Besmele, İslam düşüncesinin en büyük prensibi olan bir noktaya işaret etmektedir ki o da, Allah'ın gerçek varlık olduğu ve her varlığın varlığını ondan aldığı hususudur. Zira o, bütün varlıkların başlangıcıdır ve her şey ondan başlar, her hareket onun adıyla olur. Besmele çeken kişi, ben şu yaptığım işe esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla başlıyorum. Onu her zaman bana şah damarımdan daha yakın hissediyorum. Her an O, yanımda hazır ve nazırdır. Ondan asla gafil değilim, der ve işinin hayırla sona ermesini Allah'tan niyaz etmektedir. Bu haliyle, Bismillah demek, dua okumaktır. Böylece, hem dünya hem de ahiret saadeti dilediğini, başladığı işe güç yetirebilmesi için ihtiyaç duyduğu gücün, Yüce Allah tarafından ihsan edilmesini temenni ettiğini ve kendisinin devamlı olarak O'nun yardımına muhtaç olduğunu bildirmiş, o ezeli kudretin yardımına sığınmış olur. Besmele çekmenin ifade ettiği derin ve en önemli mana, inanmış insanın hayatının her alanında elhın iradesini esas aldığını, bütün davranışlarını, o yüce kudretin buyrukları istikametinde yapma niyetini ifade etmesidir. Hadiste anlatıldığı üzere, her işin başında besmele duası okunmalıdır. Ancak haram olan işlerin başında besmele okumak haramdır. Çünkü yasak işlere besmele ile başlamak, besmele okumak, onları meşru saymak anlamına geleceği için haramdır. Bundan dolayı, İslam fıkında besmele çekmenin bazı durumlarda mutlaka yerine getirilmesi gerekli bir farzı olduğu, bazı durumlarda ise, sünnet, mubah bazen de mekruh olduğuna dair hükümler konmuştur. Üzerlerine Allah'ın adı anılmayan hayvanların etinden yemeyin, çünkü bunu yapmak Allah'ın yolundan çıkmaktır. Halindeki ayet. Hayvan keserken yetiştirdiğiniz avcı hayvanların size tutu verdiklerinden de yeyin ve üzerine Allah'ın adını anın. halindeki ayette av üzerine hayvanı gönderirken veya silah kullanırken besmele çekmenin farz olduğunu göstermektedir. Ve hayvan keserken besmele'nin kasten terk edilmesi halinde Ebu Hanife, Malik b. Enes, İbn Rahûye, Ahmed b. Hanbel gibi birçok mütehide göre kesilen hayvanın etinden yemek haramdır. Namazda ise Hanefi mezhebine göre her reyatta Fatiha'dan önce sessiz, sırrı, olarak besmele okumak sünnet, Şafii mezhebine göre sessiz veya sesli, cehri okumak farzdır. Yenilip içilmesi helal olan şeylere besmele ile başlamak sünnettir. Adet kabilinden olan şeylerin başında mesela, oturup kalkmak gibi besmele okumak mubahtır. Necaset mahallerinde tuvalet gibi besmele çekmek ise, mekruh sayılmıştır. Vi başladığı işin başında, besmele, unutan kişi, hatırladığı zaman okumalıdır. Bununla ilgili olarak Peygamberimiz, yemek yerken, yemeğin başında, besmele, unutan kimse yemeğin sonunda hatırlayacak olsa o zaman okusun, Bismillahi Evveli'yi ve Ahiri'yi, başında da sonunda da Allah'ın adıyla, desin buyurmuştur. Verilen mesaj, Müslüman, hayatının her alanında tevhid şuuru üzere olmalı.